İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın hadis alanında yazmış olduğu başka bir kitap veya kitapların ismini bize kim zikredebilir? Ne kadar tanıyoruz İmam-ı Nevevi'yi? Kim? Evet. Kim hatırlıyor? İmam-ı Nevevi'nin 40 hadisi diyor Kasım kardeş. Evet. İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın yazmış olduğu bir 40 hadis var. Başka İmam-ı Nevevi'nin hadisle alakalı hangi kitabı var? Müslim'e yazdığı şerh. Evet. İmam, İmam Müslim'in sahihine Seleska. yazmış olduğu ne var? Yazmış olduğu bir şerh var. Bu da çok meşhur bir kitap. Başka? El-Ezkar. El Zikir. Ezkar değil. El El-Ezkar. Zikir kitabı. Yani sünnette varit olan zikirlerin geçtiği, derlendiği bir kitap. Bunlar İmam-ı Nebevi başlıca hadis kitapları. Bunun dışında daha başka hadis kitapları var. Mesela Ebu Davud'a Sünen Ebu Davud'a yazmış olduğu bir ne var? Şerh var. Hatta bundan 3-5 sene önce Şeyh Albani Rahimah olan öğrencilerinden bir tanesi o kitabı istemişti burada Türkiye'den. Bir arkadaş gelmişti gördüğünden buraya. Onun aracılığıyla da kendilerine buradan o kitabı göndermiştik. Geçenlerde böyle dikkatimi çekti. Herhalde kitap basılmış. Yani kitabın el yazması, maktutu burada ama peşinde koşanlar, takip edenler ördünde. Demek ki yani Allah kimin nasip ederse o bunlar ne yapıyor? Faydalanıyor. Evet arkadaşlar. Eee Riyadus Salihin adlı kitabımızın geçen hafta almış olduğumuz konu başlığı neydi? Babul İktisad fi'l A'mal. Babul İktisad fi'l A'mal. Ne demek bu? Hangi manaya geliyordu? Ne anlatıyordu? Amellerde ne olmak? ölçülü olmak, mu'tedil olmak. Tabii bu ifadeler içi doldurulması gereken ifadeler. Ölçülü olmanın manası nedir? Yani çünkü ölçü kavramı, ölçü kelimesi kişiden kişiye ne var? Değişir. Ama bunun bir neyi var? Ölçüsü var. Yani ölçü kavramının da bir ölçüsü var. Ölçülü olmak kime göre? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme göre. Yani bugün maalesef Mukasir olmamıza rağmen, gevşek olmamıza rağmen dinlimiz yaşamamızda mesela bizler birçok insan tarafından ne olarak niteleniyoruz? Ya siz aşırıya kaçıyorsunuz, değil mi? Yani işte beş vakit namazı camide kılmakta farz olur muymuş? Mesela bu aşırılık gibi söyleyenler var. Halbuki ne bir alezat mesela? Yani evinde oturup da namaza gelmeyen insanlarla ilgili neler diyor? ha? Aleyhisselatullah sünbün yani çok ağır ifadeler kullanıyor. Ne diyor? Lakat hemm tu şunu istedim, şunu yapmayı istedim diyor. Kendi yerime diyor bir imam bırakıp namaza gelmeyenlerin peşinden ardından gidip evlerine üzerlerine odunu koyup evlerini onların üzerine yakmayı istedim diyor. Aleyhisselatullah. Namaza gelmeyenlerle alakalı. Aşkım bugün biz beş vakit namaza gitmeye çalışsan, bunu yapmayı çalışan insanlar olarak ne bulabiliyoruz? Asırlıkla. Eee mesela ne biliyoruz? İşte erkekler olarak sakal konusunda sakallarımızı kesmediğimiz için e, bazıları diyebiliyor ki ya kardeşim bu yani hangi çağda yaşıyorsunuz? Hangi asırda yaşıyorsunuz? Ölçülü olun biraz. Yaşadığınız çevreye uygun yaşayın. Bunların hepsi yani kişilerin kendi kafasında ölçülü olmaktan anladığı kavramlar. Burada önemli olan terazi, mizan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Yani amellerde ihlas ve sünnete bağlılık şartını arayıp bulduğumuz takdirde ne yapmış oluyoruz? O amellerde ölçülü olmuş oluyoruz. Yani salih ameller işlemeye gayret ettiğimiz sürece Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde geldiği şekliyle amelleri yapmaya çalıştığımız sürece bizler ne olmuş oluyoruz? Muhtedilli, ölçülü davranmış oluyoruz. Yani sünnete tutunan, sünnete tarılan, sünneti yaşayan sebepten birçok insanın da dediği gibi tek başına da kalsa tek başına da olsa diyorlar ki sen bir cemaatsin. Sen bir cemaatsin. Yani insanların seni böyle hayretler içinde izlemesine, sana e, lakaplar takmasına, kaç göz hareketiyle, elleriyle seni işaret etmesine ne yapma? E, gocunma, bundan hayıflanma. Bil ki sen tek başına da olsan, doğru hak üzerineysen sen bir cemaatsin. İmam Nevi Rahimahullah o sonra bizlere babul muhafazati alel a'mal işte bu amellere ölçü içinde işleyeceğimiz işlememiz gereken, muktesit olmamız gereken amellere muhafaza. <gülüyor> Onlarda süreklilik babla. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani insan birçok insanı görüyorsunuz. Ya diyor biz diyor işte ilk gündar olduğumuz dönemlerde yahut ilk daveti öğrendiğimiz dönemlerde çok hırslıydık, çok gayretliydik. Pazartesi, perşembe, oruçlandık. Geceleri kalkıp namaz kılardık. Ama şimdi böyle bir işte ya gevşeklik olmaya başladı. Kur'an okumuyoruz. Salih amellerden uzaklaştık. İmam-ı Nevevini, Rahimahullah'ın burada hıçlı tasnifi yani hadisleri derlemesinin ve kitap başlıklarının, bab başlıklarının böyle peş peşe uygun olarak koymasının bir delili, delili de bu. Salih amellerde ölçülü olmayı öğrettikten sonra o ölçü üzerine o amelleri devam ettirmenin de bir o kadar önemli olduğunu bize anlatıyor. Yani tamam sen doğru yolu buldun, orta yolu buldun. Bundan sonraki meselen, gayen ne? Bu hızla bu seyirle <gülüyor> devam ettirmen. Çünkü birçok insana gevşeklik, tembellik ne yapıyor biliyor? isabet edebiliyor. Öyle bir hale geliyorsun ki bir süre sonra diyorsun Allah Allah ya benim o eski hırsım, eski azmim, o amelleri olan eski gayretim nereye gitti? Şeytan seni yavaş yavaş yavaş yavaş alarak ne yapmış? Belli bir köşeye atmış, itmiş. Orada sen ne yapıyorsun? Yapmış olduğun az amelle, gocunur, az amelle sevinir olmuş bir halde yani kendini kandırıyorsun. İşte burada bize İmam-ı Rahim Allah diyor ki yani amelin az da olsa önemli olan sürekli olması O sürekliliği ne yap? Yakala. İçimizden birçok kimse Kur'an'ı eline alıyor okuyor 3 sayfa, 5 sayfa, 10 sayfa. Sonra bir daha bir bakıyor ki oradan 10 gün geçmiş. 15 gün geçmiş. Geçen sorduk arkadaşlar. İnşallah bu hafta soracağız pazarınki dersler. Pazar gününe gelen arkadaşlar belki unutmuş olabilirler. Ne zaman en son Kur'an okudun? 15 gün önce. 20 gün önce, 30 gün önce. Ne zaman en son hatim ettin? bir sene önce, 2 sene önce, 3 sene önce. İşte bu konuda hızlı olmamız lazım. Yani amelin ölçücü yapılmasını öğrendik. Salih amel yapmayı biliyoruz ama ona devamlılık ne yapabiliyor? Bu konuda bize şeytan balta olabiliyor. Yolumuzu kesebiliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki elem يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ İman edenlerin kalpleri iman edenlerin kalplerinin ırtarma vakti mi? Allah'ın zikrine Allah'ın kelamına ve onun tarafından onun katından indirilmiş olan hakka yani daha artık ne bekliyorsunuz? Yani hani katleniz niye ürpermiyor? Kalplerinizin niye korkmuyor? Allahu Teala'nın zikrine karşı, zikrini duyunca ve size gelen hak ulaşınca. "Ve la yekunu kellezine utul kitabe min Ve diyor o iman edenler de ne olmasın? Kendilerine Kitap indirilen önce yaşamış kavimler gibi olmasınlar. Ki onlar ne yaparlardı diyor ki ayetinde amında. Fe ta'ale aleyhimul emed, faqsat kulubuhum. Onların diyor üzerinden bir süre, bir müddet, uzun bir süre geçtiği zaman geçtiğinde o ehli kitap. Amet, fe ta'ale aleyhimul emed, faqsat Kuluvuhum. Kad ne oldu onların birden Katılaştı. E, kitabın ilk indiğinde kitapla hemhal oldular. Kitabı okudular. <gülüyor> Üzerinden bir süre geçince belli bir müddet geçince birdenbire <gülüyor> baklar ki kalplerine olmuş ehli kitabın kap, kas katı vermiş. Burada bizim müminlere var uyarı var. Yani diyor ki allah Teala allah Teala'nın zikri bunun en başında allah Teala'nın kelamı kitabı geliyor. Bunun Buna karşı bunu işittiğinizde resme indirilen gönderilen hak hakka karşı hala kalplerimizin yumuşama ve ürperme ve korkma zamanı gelmedi mi? Yıllarca yaşamışız. Yıllarca e, bu yeryüzünde hayat sürüyoruz. Ama yani kalp hala ne? Vücudumuzda bir et parçası olarak geziyor. Onun başka vasıfları da var, özellikleri de var. İşte onun vakti gelmedi mi diyor allah hala? Teala. Ve la yekulukellezine amenu utul kitab kendilerine kitap verilenler gibi de olmasınlar. Onlar ki, Emed, kitap indir, onlara kitap indirildikten sonra, kitap geldikten sonra, uzun bir müddet süre geçince, sakaset kuluğu buhum. ne oldu onların? Kas katı kesili verdi, katı oldu. Ola minhum fasikun ve onların birçoğu da nedir? Fasıktırlar. Haktan doğru yoldan satmış olan insanlardır. Yine Allah Teala buyuruyor ki ayet-i kerimede "Vekaffeyna bi Isa bn Allah Teala ayetin başında diyor ki bizlerce biz çok ne yaptık. Rasuller gönderdik. Ve o rasullerin akabinde ardından "Vekaffeyna bi Isa bn Maryam." Meryem oğlu İsa'yı ne yaptık? Gönderdik. Ve aataynahu'l-İncil. Yani Meryem oğlu İsa'ya yani İsa Aleyhisselam'a İncil'i verdik. Ve ca'alna fi kulubil-lezine teb'uhu rafeten ve rahmâ. İsa'ya uyanlara tabi olanların kalplerine biz diyor rahmet, merhamet duyguları ne yaptık? yükledik. İsa aleyhisselam uyanlara bunu verdik. Ama onlar ne yaptılar? Allah da diyor ki وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ Çok yani ilginç bir ayet aslında. Diyor ki bu insanlar İsa'ya uyan insanlara allah Teala ne yapmış kalplerine? İsa'ya olan bağlılıklarından dolayı rahmet ve merhamet duyguları vermiş. Diyor ki Allah Teala: "Ve <gülüyor> ruhbaniyeten irhubbaniyeten ittedauha ma katabnaha aleyhim." Ama birden bire bu adamlar ne yaptılar? Bizim onlara indirmediğimiz, onlara göndermediğimiz bir ruhbanlık ortaya çıkardılar. Allah'ın emretmediği Hristiyanlarda onlardan istemediği ne çıktı ortaya birden? Bir ruhbanlık ortaya çıktı. Niye yaptılar bunu? İlle <gülüyor> titiga Allah'ın rızasını kazanmak için. Yani bugün bakın şeye. İslam ümmetine yani bu ayet Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor, Hristiyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ona İsa'ya uyanlardan bahsediyor hususiyetle. Ama bu onlarla sınırlı değil. Aynı şeyi bugün al bu ümmetin içinde bulunan tasavvuf tarikatlarına uygulala. Yani Allah Teala'nın indirmediği, geçen sahabetlerimize bahsettiğimiz bir sürü ne var? ruhbanlık kalıntıları, eserleri var. allah teala Teala'yı insanlara etmemiş? etten, sütten, hayvan ürünlerinden uzaklaşıp kendilerinin nefslerini terbiye etmelerini. Bu ruhbanlık. وَرُحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كِتَبْنَا عَلَيْهِمْ Biz bunu istemedik onlardan, bunu yazmamıştık onlara. اِلَّ اَبْتِغَاءَ رِضُانِ اللّٰهِ <gülüyor> Onlar ama bununla bunu arunla duysaydınız, bu ruhbanlığı niye ortaya attılar, niye çıkardılar? Allah'ın rızasını kazanmış. Ya bugün de diyorlar, biz Allah'ın rızasını kazanıyoruz, kötü bir şey yapmıyoruz. Sana ara auha hakkı ha diyor ki Allah Teala Buna rağmen yani bizim emretmediğimiz bu ruhbanlığı ortaya çıkarmalarına rağmen, uydurmalarına rağmen, sana ara auha hakkı ya, bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Gözetip koruyamazdılar. Yani bunun üzerinde bile devam edemediler. Allah'ın indirmediği ruhbanlığı, Allah'ın indi olmayan bir sürü bidat çıkardılar. Bu çıkardıkları şeyin üzerinde bile ayakları sabit kalmadı. Bunu bile alamadılar. Koruyamadılar. Yani i̇nanın Allah Teala'nın kelamını şöyle bir alın. Bugünkü İslam ümmetine şöyle bir uygulayın. Birçok insan var bakıyorsun ki bir sürü şeyler uydurmuşlar. Ruhbanlık gecenin bir bir saatinde kalkıp bence 5000 kere Allah diyeceğim. Allah Allah Allah Allah. Nereden çıkardım bunu? Peygamberin sünnetinde var mı? Yok. Allah'ın kelamında var mı? Yok. Sahabenin amelinde var mı? Yok. E, nereden çıkarın Ya işte eşek en az günde bu kadar fikir taşıyormuş, Ben de bu kadar ne yapmam lazım? Ruhbandık. Ruhbaniye <gülüyor> sen ibtada'uha mâ ketetnâ aleyhim. Biz bunu istemedik diyor. Onlara yazmadık bunu. Fals Onlar da yapan adama sorduğun zaman ne diyor? Allah'ın rızasını istiyorum ben. Onun için yapıyorum bunu. Değil mi? اَلَّبْتِغَارِ دُوَانِ ama belli bir süre sana bakıyorsun ki onu da ne yapmıyor? Uygulayamıyor yani. Hayatının bir döneminde yapmaya başlamış sonra birden kesilmiş. Bunu bile hakkıyla ne yapamadılar? Gözetenediler. Yine buyuruyor ki Allah-u Teala Allah-u Teala kendine bir örnek veriyor. İpini ören, eğirip büküp ip ören kadın ve daha sonra da onu söken kadın gibi olmayın diyor. Yani amellerini sağlam yaptığın takdirde onu yapmaya devam et. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor, "Hubbul a'mali hatubbu'l emel ila Allah adbmuhu ve in qalla." Allah Teala'nın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır. Az da olsa devamlı olanıdır. "Ve ibud rabbike hatta ya'tiyakal yakin." Yine buyuruyor ki Allah Teala, "Sana yakin ölüm gelene kadar Rabbine ibadet et. Rabbine ibadet et. Hatta sebeften bazıları فَإِذَا فَرَغْتَ سَنْصَبْ Ne demek فَإِذَا فَرَغْتَ سَنْصَبْ Kime hatırlıyor ibadetin mealini şöyle اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَقْ Suresinin inşirah suresinin bir bölümü. فَإِذَا boş, فَرَغْتَ boş, boş, boşaldığın, boş, boşaldığın zaman yani bir işten İş. eline yeteğin çektiğin zaman bir işi bitirdiğin zaman ne ol? Yorul. Yani başka bir işle meşgul ol. Birçok seleften alim bu ayeti nasıl tefsir ediyor? Şimdi bu ayetten biz ilk okuduğumuzda ne anlıyoruz? Yani, şey yaptığın zaman, bir işi bitirdiğin zaman yahut da bir dinlendiğin zaman ne yap? Akabinde yorul. Selef diyor ki yani bir ibadetle meşgul olup yorul bir ibadetle meşgul olup onu bitirdiğin zaman ondan ferah ettiğin zaman yani onu bitirip yaptığın zaman Tansap Oturma Amelene yat, devam et Ve yorul Yani İstimran et Sürekli ol Burada İmam Nevi Rahimahullah bizlere ilk hadisi nakletmiş Ayşe <gülüyor> radıyallahu anh'a'nın rivayet etmiş olduğu hadis diyor ki Ve kâne habbud dini ileyhi Aleyhisselamun celleyhü ve rahimeh. Ve kan ahabbud din ileyhi onun diyor din olarak sevdiği en hoş en güzel şey ma da ve masahibu alayhi o ibadetin sahibinin o dindar kimsenin Aleykümselamun ve sürekli olarak devam ettiği devam ettiği amellerdir. Çok önemli arkadaşlar. Yani Hani Türkçede var ya, az olsun, az olsun. Yani, bunu sadece dini konularda değil, dünyavi konularda da, bakın böyle hayatımızda. Az da olsa bir şey yaptığınız zaman, belli bir süre sonra ne yapmış oluyorsunuz, başarıyı elde etmiş oluyorsunuz. Bu böyle yani. Her gün iki sayfa, üç sayfa Kur'an okumayı kendine adet edilen adam, belli bir süre sonra bakıyor ki, Kur'an'ın yarısına gelmiş, bitirmiş. Diğeri de hiç okumuyor. Aklına geldikçe oturuyor, bir üç yüz okuyor. Ondan sonra bir bırakıyor, altı ay geçmiş üzerinden. Ve hala üçüncü cüzdü o. Ne yapmamış? Devamlılık yok. mi yok. İkinci hadis An-Omer ibnil Kattab Radiyallahu anh Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men nâme an hizbihi minel leyl Kim gece olan diyor zikrinden gece olan namazından uyursa Hizip kelimesi arkadaşlar Türkçe'ye de eskiden kullanılmıştı. kullanılmıştır. Hizip ahzab. Yani parti kelimesi buradan türemiş. Hizip demek yani bir kısım demek. Bir şeyin kısmı cüz'ü. <gülüyor> Aleykümdürse diyor yani kim gece kılmak istedi ya devamlı olarak kıldığı hizbinden hizin namazının o bir kısmından uyur kalırsa ev an şeyin minhu yahut onun bir bölümünü kılamaz uyku çöker ise tekara'ahu ma beyne salatil zuhri den yani uyuyup kalır. Sonra da o hizbini, o zikrini, o verdini sabah namazı ile öğlen namazı arasında kılarsa uyudun kaldın. Ondan sonra uyandın, sabah namazını kıldın. O anda hatırladın ki sen gece ne yapmadın? Gece namazının bir bölümünü kılamadın. Diyor ki Aleyhisselam ve bunu diyor. Gece ile öğlen namazı arasında okursa bunu Kutibelahu ke'ennemâ karâhû minel leyl. Aleykümselam. Bu şekilde yapan kimseye sanki gece okumuş gibi ne yazılır? Sevap yazılır. Burada Aleykümselam ne işaret ediyor? Yani gece uyuyabilirsin. Uyku batabilir. Yani bahsettiği yatsın namazının değil arkadaşlar. Yatsın namazının son de değil. Gecenin bir bölümünde kalkıp gece namazı kılmakla ilgili bir hadis. Yani eskiden Müslümanların böyle bir adeti varmış. Gecenin bir kısmını neye ayırırlar? İbadete ayırırlar. Herkesin bir günlük neyi var? Zirdi, zikri var gecenin. Kalkıp namazını kılıyor. Kalkıp Kur'an'ını okuyor. Yani çalışan, ahirete çalışan, ahiret yurtuna çalışan insanlar buradan belli olur. Dünya yurduna çalışan insanlar dünyadaki gayretleriyle belli olur. Dünya için döktükleri ter, sarf ettikleri çabayla belli olur. Yani gece saatini kurup namazdan önce, sabah namazından önce, bir saat önce, yarım saat önce, bir saat önce ha kalkayım da 8-10 rekat namaz kılayım, Kuran'ı okuyayım diyen adam nereye hazırlık yapan adamdır? Ahirete hazırlık yapan adamdır. Kendisini orada bekleyen güzelliklere kavuşmayı isteyen insandır. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani, kim gece bu şekilde namazını veyahut da okuyacağı Kur'an'ını okuyamak uyur kalırsa, yani Allah Allah bakıyor musunuz arkadaşlar? Gecenin o saatinde İstanbul'a çıktığınız zaman hani 20 milyon veriyor, yolların kalabalık, böyle adım adım gittiği o yollara, gecenin o saatinde çıkın. Canlı, mahluk bile görmeniz nedir? Yani nadirdir. Herkesin en derin uykuda olduğu bir zaman zaman. Onun için öğle selam diyor ya. Efşû selam, selam yayın. İnsanların uyuduğu zaman namazı kılın. Değil mi? Cennete de ne yapın? Selametle sağ salim girin. Yani cennete girmenin yolu burada arkadaşlar. Herkesin uyuduğu vakitte o uykuyu bölüp uykuyu kesip kalkabilmekten geçiyor cennete girmenin yolu. İşte olduğu için yani böyle Ayda bir, altı ayda bir gece kalktın, namazını kılarken olduğun yerde uyuyup kalmışsın. Vakit geçmiş, sabah namazı vakti girmiş, fecir dolmuş. Sabah namazını kıldın, okulamadığın uykuda kaldın diyor namazı o okuyamadın o Kur'an'ı ne yap? Sabah namazından sonra öğleye kadar boş bir vakitte kıl. Eğer böyle yaparsan o gece uyuyup kaldın, kaçırdığın sevabı ancak bu şekilde ne yapabilirsin? kazanabilirsin, yakalayabilirsin. Ama tabii fukaha fıkıh halimleri bizim gibi gevşek, bizim gibi gaflet içinde olan insanlara şu hükmü de zikretmişler. Ola ki vitir namazını kılmazsanız, gece kılamazsanız, uykuda kalırsanız ne ne yaparsınız? Ne yapmalısınız? Yani gece kalkarım diye yattım, kalkamadım baktım bakın, salaycana okunuyor. Nitri kılamamış. Onun nasıl kazaları? Evet. Var mı onun hikmetini bilen arkadaş? Sabah namazının vakti girmiş. Ceneye gidiyorsun, sabah namazını kılıyorsun, namazdan çıkıyorsun. Şey Gece nitrinı kılmadın. Şimdi gündüz güneş de doğdu, bir mızrak miktarı yükseldi. Evet. Vitri kılmak istiyorsun. Gece uyuyup kalmışsın. Nasıl kılacaksın bu bitiri? 4 rekat 4. Çift kılacaksın arkadaşlar. 4. çift. Nasıl çift olarak kılacaksın? Eğer kendine geceliğin bir rekat bitir kılmayı adet edindiysen ve o bir rekat bitirden de uyuyup kaçırdıysan sabah onu kaç rekat olarak kılacaksın? İki. Eğer adetin üç rekatla bitir namazını üç rekat olarak kılıyorsan uyuyarak kaçırdığın o bitiri sabah kaç rekat kılacaksın? Dört. Eğer adetin 5 rekat ise, vitri 5 rekat kılıyorsan ve kaçırdıysan sabahleyin kaç kılacaksın? 6. 7 kılıyorsan vitri? 8. 9 kılıyorsan? 11. 9 kılıyorsan 10, 11 kılıyorsan? 12. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ne bir Aişe radıyallahu anh? كَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمْ اَوْ وَجَعْ مِنَ الْلَيْلِ Yani bakın yani insanların efendisi dediğimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş günahları allah Teala'nın bağışlamış olduğu bu kul ne diyor? Aişe radıyallahu'na Geceleyin o gecenin yarısında eğer uykusu ağır basar uykusu onu yener uykuya mağlup olursa yahut bir hastalığından dolayı acısı varsa Namazını kılamıyorsa, fala minen nehar istinatey aşara rakia. Kılmadığı namazı sabahleyin ne yapardı diyor gündür 12 reket olarak kılardı. Çünkü nebi Vesselam'ın adeti üzere ne yapardı? 11 reket namaz kılardı, gecenamaz kılardı. Onu kılmadıysa, kılamadıysa, ya o vitri kılamadıysa, Ayşe Hanımın bahsettiği üzere İmam Müslim rehberi diyor size. Uykudan dolayı, ya hastalıktan, ağrıdan, sız, sızdandan dolayı. Ne yapardı? 12 rekat olarak vardı. Şimdi evden bir çıkıyoruz, kahvaltıyı yapıyoruz. Değil mi? Ondan sonra bir bakıyoruz, öğlen allah okuyor. Allahu, Allahu akbar. Öğlen canına başlamış. Dua namazı yok. Değil mi? Öğle, Sabahla öğlen arasında oku, oturup Kur'an okumak yok. Öğlen namazının da sonra yatanına yetişebiliyorsa yetişiyor insan. Yani o vakit çok değerli bir vakit. Kur'an ezberlemek için, Kur'an okumak için, ilim talep etmek için çok duyarlı vakit. Orada 6 saat, 5 saat vakit var. Onun bir saatini ilme ayır. Öyle değil mi? Ve düzenli olsun ve sürekli olsun. Tefsiri ayır. Hadisi ayır. <gülüyor> Üçüncü hadis. Abdullah ibn Amr ibn-i As. Anh. Hatırlıyorsunuz bu zaten değil mi? Nasıl hatırlıyorsunuz onu? Neyi hatırlıyorsunuz? Kur'an'ı Kur her gece hatmetmesiyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Sıra onu hafif etmesiyle her gün oruç tutma talebinde bulunmasıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onu Davut oru sen Davut orucu tut. Bir gün tut bir gün ye. Dediği ozata ozat rivayet ediyor bu hadisi sahabeden. Diyor ki Kale Kale'li Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Aleyhisselatü Selam nasihat ediyor. Abdullah İbni Amr diyor ki ona, ya Abdallah Aleyhisselatü Selam sesleniyor ona, ya Abdallah ey Abdullah la tekun mihle fulân diyor, falanca gibi olma sakın. Sakın diyor falanca gibi olma. Ne yapardı o falanca dedi kimse, uzat. Diyor ki, kâne yekûmul leyl fe tereke kıyâmen leyl kâne yekûmul leyl geceleri namaz kılardı. Ama diyor şimdi o gece namazına ne yaptı o zat? Bıraktı, terk etti. Onun gibi olma diyor Abdullah. Nasret ediyor aleyhissalatü vesselam. Sahabesine ediyor. Şimdi bizden birisi birisine gidip bize nasret et dediği zaman hemen aklına ne geliyor? E, Dünye bir şey. Bak bunu böyle yap, bunu böyle sat. Burada bir kar var. Tamam mı? Bunu böyle yapıp bunu alıp böyle yaparsan burada çok kazanırsın. Değil mi? Herkesin nasret dediği zaman aklına gelen bu oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor Abdullah. İbnu Amr diyor ki, "Falanca gibi olma Abdullah." O diyor, geceleri namaz kılardı ama şimdi ne yaptı? Terk etti, bıraktı. Yani diyor, muhafaza et. Amelini koru. Kaybetme. İlim ehli diyor ki bu falanca kimdir bu falanca? Yani adını zikret, adını zikretmeyen kim? Diyor ki, birçok ihtimali var. Hadis ilminde bunu da araştırmış ilim ehli. Diyor ki bunu zikretmeyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de olabilir. Adamın adını, adamı tanıyordur, biliyordur kim olduğunu ama zikrine haricet yok. Bu adamın adının ifşa edilmesine burada gerek yok. Çünkü meseleyle, hükümleri bir ilişkisi, alakası yok. ya diyorlar bu ismi mübhem kılan, tahsil etmeyen, ismi açıkça söylemeyen kimse diyorlar. Abdullah da olabilir. Yani aleyhissalatü vesselam ona demiştir. Falanca gibi olma derken o zatın ismini söylemiştir ama Abdullah i̇bn Az, Amir İbn-i kendinden sonra gelenlere nakletmiyor. Çünkü dediğimiz gibi onu nakletmenin, onun ismini anmanın burada neyi yok bir gereği yok. Yahut diyorlar hadisin ravileri Abdullah İbn-i Amir ibn As'tan duyanlar ne yapmamışlar? Bunu aktarmamışlar. Bu Nübhem isim, yani ne demek Nübhem isim? Sahtim. Yani saklı derken İsmi saklanmış, gizlenmiş, kendisinden falanca, bir adam, bir şahıs, bir zat diye bahsedilen isim. Hadisin metin kısmında olursa, hadise bir zararı olur mu? Olmaz. Yani hadisin manasının olduğu bölümde olursa, bir zarar yok. Ama bu, bu hem isim, hadisin senet kısmında olursa, hadisin senet kısmında olursa, hadise zararı var mı? Sağaya kadar var. Sahabenin döneminde yok. Yani sahabeden birisinin ismini nakletmeden adamın birisi peygambere geldi ve adamın birisi peygamberden duydu diye bir rivayet duysak, sahabe olduğu için onun kim olduğunu öğrenme şartımız yok. Ama onun aşağısında olan kısımlarda bölümlerde hadisi var? Bu kirletir. Yani hadisi zayıflatır, lekeler. O zatı bulmak zorundayız. Alimler araştırmışlar. Didik didik etmişler. Kimdir bu adam? Acaba başka rivayetlerde başka taraflarda bunun zikrine Bulabilecek miyiz? Adının anıldığı bir yeri yakalayabilecek miyiz diye ciddilerde kitap ya yani Bulamadığı zaman da mesela Şek Albani Rahimahullah o kadar araştırdım ettim diyor bu adamı ne yapamadım? Bulamadım. Kendinden önceki baktım diyor onlar da bulamamışlar. İbni Hacerler, Rehebiler. Bundan dolayı diyor. Hadis nedir? Zayıftır. Çünkü bulunmamış. Kim olduğu bilinmiyor. Yani ehli sünnet ve cemaat dinini bu şekilde yaşıyor arkadaşlar. Hadis amel ameliz tatbik ediyor. Önce sahihliğinin sıhhatini arıyor. Dördüncü hadis Ayşe radıyallahu anha قال et كان sallallahu aleyhi ve sellem اذا فاتته الصلاة من الليل in vec'in veya girehi falla min Deminden okuduğumuz hadis bu İmam Müslim'in etmiş olduğu hadis. Diyor ki arkadaşlar değerli han nebi aleyhissalatu vesselam bir ağrısından dolayı yahut başka bir sebepten dolayı gecenin namazını kaçırdığıysa o namazı kılamadıysa gündüz onu diyor 12 rekat olarak ne yapardı? Kılardı. Buradan da Fıkıh alimleri fıkıha nasıl bir hüküm istimbat ediyorlar? Diyorlar ki gece sen vitirini nasıl kılıyorsan vitir haddizatında Arapçalar ne demek vitir? Evet. Tek demek. Tek sayılara vitir diyor Bir kılıyorsan bir. Ertesi gün bir kılıyorsan iki kılacaksın. Üç kılıyorsan dört, dört kılacaksın. Beş kılıyorsan altı kılacaksın. Bu şekilde yani vitir. Tek olarak kıldığın namazları kılamadıysan eğer evet, mikro olarak ertesi gün, gündüz ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Hocam, o o, ben altı <gülüyor> Tek, kesin. Tek taşın hüt de kılabilirsin. İki, iki, iki de kılabilirsin. Kılabilir. Tabii yani iki, iki kılman daha uygun olur. Evet, hemen diğer baba geçiyoruz babu'l-emri bil-muhafaza 'ala's-sunne ve adabihâ. İmam bakın hani dedi ki husn-ı tertip, husn-ı tasnif. Yani kitabı öyle bir tertip etmiş, düzenlemiş ki, derlemiş ki konular hep böyle birbirine uygun olarak geliyor. Önce bize ölçülü olmaktan bahsetti. Sonra amellerimizi korumamız, muhafaza, süreklilik arz etmemizi anlattı. Şimdi diyor ki Sünnet ve sünnetin bize öğrettiği adat konusunda ne yapmak? Sürekli olmak. Sünnete karılmak. Sünnete tutunmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmek. Bu konuda ne yapmak? Israrcı olmak, sürekli olmak. Yani bir gün öyle bir gün böyle değil. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde daha önce hani belirttiğimiz gibi dişimiz, azı dişlerimizle sarılacağız Allah. Ve abdu aleyha din nevaciziz. Azı sarılın o sünneti. Sütne zamanında Seleften birçok ilim ehlinin ne dediği Alev'in dediği gibi Peygamberin sünneti diyorlar Sefinet-i nuh. Nuh'un gemisi gibidir Kim ona binerse Kurtarır Ve biz öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Gece karanlığı gibi Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi, gibi Gece karanlığı gibi böyle Dalga dalga her gün İnsanları içine kaptı bir fikri. Buradan kurtuluş ne arkadaşlar? Onun bunun eteğine, onun bunun cübbesine, onun bunun peşine takılmakla kurtulamazsınız arkadaşlar. Tek kurtuluş, tek çare. allah Teala'nın da kitabında bize buyurduğu gibi وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Resul size neyi getirip neyi veriyorsa onu ne yapın? فَخُذُوهُ Onu alın.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 İtikatla ilgili meselelerde, fıkhi olan meselelerde, dünyevi meselelerde, uhrevi meselelerde her şey Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetinde bizlere beyan olmuş. Bizlerden istenen ona sımsıkı sarılmak. Ama ona sımsıkı sarılmadan önce bunu öğrenmemiz lazım. Bunu okumamız lazım. Allah şöyle buyuruyor ki: "O ma o anil hava. O peygamber neyinden konuşmak? Kendi hevasından, arzusundan konuşmaz. Yani onun emrettikleri hevadan değildir. Demin giden hadis duydunuz. Diyor ya Abdullah la takun misle fulan. Abdullah falanca gibi olma diyor. O diyor gece namazını kılardı ama sonradan terk etti. Bunu ona konuşturan Allah. Yani vahiyden konuşuyor. İn huve illâ vahyun yuvhâ. Diğer ayette Allah Teala buyuruyor. Kul in kuntum Allah. İlim ehli bu ayeti Ali İbran suresinin 31. ayet arkadaşlar. İmtihan ayeti olarak isimlendiriyor. Sınav, sınav ayeti. Burada ne sınanıyor arkadaşlar? Sınanan kim? Sınanan iman eden bizler. Allah Ta'la bizi neyle sınıyor burada? İmtihan ediyor. Sünnetle. Neyle? Sünnetle. Nasıl sınıyor? Diyor ki bakın. Ayeti iyi dinleyin. Şayet Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız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 Ey iman edenler, Allah da sizi sevsin yani. Senin Allah'ı sevmen mesele değil arkadaşlar. Mesele yani önemli olan sus ne? Allah, Allah Teala'nın seni Hı. sevmesi. Herkes isterdi, herkes İsa Aleyhisselam sevdiğini söylüyor, adamlar göz yaşı döküyor. İşte bugün Şiiler, Raffidiileri görüyorsunuz. Ali Rəsulullah'ı sevdiğini, sevdiğini söylüyorlar. Onun adı anıldığında ağlıyorlar.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 Allah'ı o kadar seviyorsun, Allah da seni o kadar seviyor. Buradan ölçüyü, buradan mizanı terazi koyacağız. Ve yegfir lekum zunubekum. Ve Allah da ne yapsın? Sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Fettebi'uni. Hangi şartla? Bana uyun. Allah tahta diyebilirdi ya, Kur'an'a uyun. Kur'an'a Kur uyun diyebilirdi. Kendisine uy uy uyulmasını emrederdi. Ama burada ölçü ney? Peygamberin öğrettiği Sünneti öğrenerek, ona tabi olup, ona itaat ederek Allah Teala ne yapmak, yakınlaşmak. Ayet devamında diyor ki, "Allah Gafur rahim Allah Gafurdur, Rahimdir. Ahzab suresi 21. ayette Allah ﷻ şöyle buyuruyor: "Lakat kana l fi Rasulullah da